Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala selamu ve rahmetullah. Yani İslam'la tanıştığımız zamanki heyecanımızı koruyamamamızın bizim dışımızdaki sebepleri kadar bizim içimizle alakalı sebepler de var. Yani dava bilincimizi, efendim imani heyecanımızı niye koruyamadık? Halbuki daha çok kitap okuduk, daha çok bilinçlendik, daha çok derslere katıldık. Bu gevşekliğin izahı aslında e, akli bir ifade olarak çok kolay değil. Akılla izah etmek zor. Daha kalitemiz artacağına bazen geri geri gidiyoruz. Gidiyoruz ama geri geri gidiyoruz. Hani belediye otobüs şoförünün ilerleyelim beyler deyip de geriyi gösterdiği gibi. İlerleyelim ama geriye doğru. Evet. Böyle ilerlemeyeceğiz inşallah. Evet. Yani geri vitese takmaktan biraz artık gına gelsin. Biraz ileri viteslere takalım. Yani koşturmayı, coşturmayı yeniden bir prensip haline getirelim inşallah. Ölü toprağa serpilmiş gibi olmayalım. Bize bahaneler, mazeretler, yok çok yoğunum, çok işim var, çok şuyum var demeler yakışmıyor. Biz böyle mazeret üretenlere efendim nasihat edecek, onlara yol gösterecek durumdayız. Hasta rolünü bırakalım, doktor rolünü üstlenelim hepimiz. Başka hastaları tedavi etmek için önce kendi hastalıklarımızı yok sayalım. Doktor hasta olabilir ama başkalarına sık sık sığdıran, şikayet eden, of puf eden durumda olmaz. hastalığın gizler hiç olmaz. Hele tedavi ettiği cinsten bir hastalığı varsa onu hastasıyla falan paylaşmaz. Hmm. Hastalık, hastasına belli etmez. Yani biz bütün mazeretler sunarak insanları hayra doğru teşvik edemeyiz. Bırakalım şu mazeretleri. Biraz kendimize gelelim. Yani okuduğumuz kitaplar, dinlediğimiz dersler bizi gene vitesi atmaya, mazeretler uydurmaya yönlendirmiyor. Evet. Biz zavallı, acınacak sıradan vatandaşlarla e, kıyas yapamayız kendimizi. Ya onlardan iyiyiz bak, onlar Sadece namaz kılıyorlar veya bazıları onu da yapmıyorlar. Biz asapla yarışacak insanlarız. Öyle olmak zorundayız. Onlar da insandılar. Onların da bizim gibi hevesleri, nefisleri, arzu ve istekleri, yoğun olacak başka meşgaleleri vardı. Onlar da geçim derdindeydiler. Onların daha çok zorlukları vardı, sıkıntıları vardı. Buna rağmen açtılar onları onları. Evet. Allah'a söz verdik, sözümüze durmak zorundayız. Müminim derken, tevhidi bilince sahip olurken bu sözümüzü yeniden hatırladık. Kalü belade verdiğimiz sözü. Ve Allah'la yeniden antlaşma yapmıştık. Onun davasının adamı olacağız diye. Evet. Yani PKK'lılarla mukayese edelim. Bırak ashapla mukayeseyi. Onların batıl davası için uğraştığını biz hak davayı için yerine getirmiyoruz. Yani bir futbol fanatiği bile bizden daha gayretli. Takımı için koşuyor, coşuyor, para veriyor, deplasmana gidiyor, depresmana gidiyor, Üzülüyor, ağlıyor, seviniyor, çığlık atıyor. Heyecanlı sokağa taşırıyor, gol diyor. Biz Allah için onlarla mukayese edecek gayret bile göstermiyoruz. Allah nimetlerini alıverirse o zaman bazen geciktiğimizi fark edeceğiz. İşte i̇htiyarlayı vereceğiz yarın. Mümkün gözümüz, kulağımız, elimiz tutmaz olacak veya görmez olacak. Yarın bir hastalığa muhtela olacağız. Ya bir depremlik canımız var yani. Bir trafik kazası kadar bir sakatlığa yakınız. Her an olabilecek bir durum. Bir yangınlık evimiz eşyamız var. Bir mikropluk bedenimiz var. Hepsi bu. Gözle göremeyecek kadar küçücük böcek bizi tuş edebiliyor. Karnımız yarsalar bir sürü pislik çıkacak. Övünecek bir tarafımız o kadar yok. Ha bir taraftan da Allah'ın yeryüzünde halifesi. Yeryüzünü imar edecek. Allah adına Allah'ın yeryüzünde görmek istediklerini yerine getirecek Allah'ın askeri eri e, olma durumumuz var. Kulluk yaparsak var. Görev bilincini üstlenirsek var. Dava adamı olursak var. Ama halimizden pek dava adamı olduğumuz belli olmuyor. Yani kıldığımız esneye esneye kıldığımız namazlar mı bizi kurtaracak? E Kur'an'ın diğer emirleri ne olacak? Biz bunları başkalarına anlatacak durumdayız. Yani biraz silkinelim mi arkadaşlar? Bak bir bayram daha geldi. Kaç tane bayram var bilmiyoruz. Ama ümmetin kurban olarak doğrandığı, kesildiği bir bayram yapıyoruz. Yine. Kaçıncı defa? Yani uyarması gereken insanlar kendisi uyursa uyarı görevini nasıl yapacak? Tuz yiyecekleri kokmaktan korur. Tuz kokarsa o yiyeceklerin hali ne olur? Kurt koyunları pardon. Çoban köpeği koyunları kurttan korur. Çoban köpeği kurt olursa o sürünün hali ne olur? Evet. <Gülüyor> Dünyevileşme bizi de biraz etkiledi. Ya habire çalışmak geçin sıkıntısını gidermek durumundayız, ya da akıntıya kürek salıp efendim zenginlik hayal etme konumundayız. Adama bilincini biliriz. Tümüyle değilse de belirli oranda, belirli zamanımızı, belirli gücümüzü Allah'a adayamazsak o zaman infak da, ihsar da bizden çok uzak olur. Zaten Adadığımız, verdiğimiz, vereceğimiz şeyler bizim kendi malımız, kendi gücümüz, kendi mize ait bir şey değil. Allah vermiş, biz de Allah'ın verdiğini Allah yolunda bir kısmını sarf edeceğiz. Vakitse Allah'ın verdiği nimet, para ise Allah'ın verdiği güç, kuvvetse onun verdiği. Dolayısıyla kendimizden bir şey falan veriyor değiliz. Ama delirsek nimetlerin artmasına sebep oluruz. Asma bu da asma ağacı üzüm uygun yerlerinden uygun şekilde budanırsa daha kaliteli ve daha bol meyve verir. Vermezse şey kesmezsek bazı yerlerini budamazsak infak ettirmezsek o da cimrileşir. Vermek sadece parayla olmaz. Her şey, yani verebileceğimiz nice şeyler vardır. Bu konuyu da hepiniz bilirsiniz. Evet. İşte Kurban Bayramı biraz adamayla, adanmayla, fedakarlıkla, vermeyle alakalıdır. Evladınız kiminizin var? İbrahim gibi Allah'a kurban ederek verebilir misiniz? Emredilmiş olsaydık. Daha az bir şeyler veremiyoruz ki oğlumuzu verebilsek. İsmail gibi kendimizi, nefsimizi feda edebilmeye hazır mıyız? Biraz zor. Olmasa insanlara hakkı ulaştıran, insanlara örnek olan, abilik yapan, rehberlik yapan bir konumda olmalıyız. Eşlerimiz bizden şikayetçi olmamalı. Çocuklar efendim en güzel baba, en doğru baba olarak bizi göstermeli. Veya abiler, kardeşler o şekilde Örnek olarak çevremizde parmakla gösterilmeliyiz ama bakıyorsunuz hiç öyle olmuyor. Evet. Hayatın amacı Allah'a kulluk. Yani dava adamı birinciyle hayata Müslümanca bakmak. Hayatı Müslümanlaştırmak için gayret etmek. Evet. Allah'ı razı etmek. Hayatın merkezine Allah'ı yerleştirmezsek, başka şeyleri koyarsak, ne koyduğumuz ne olursa olsun, hayatın merkezine yerleştirdiğimiz şey, Allah'ın dışında birer put olur. Yani merkezimizde ne var, yörüngemizde ne var, Rüyamıza neler giriyor? Hayallerimizi neler süslüyor veya pisliyor? Yeniden bir kontrol etmek zorundayız. Aynaya bakarken iç dünyanıza da bakmaya çalışın. Bugünkü işlediğim günahların şu pisliğine bak, kalbimi ne kadar kirletmiş. Demeye çalışın. Ya da yaptığınız güzellikler alnınızda bir nur olarak yansısın. Öyle hayal edin. Ve mezar ziyaretine gidin. Ama kendi mezarınızın ziyaretine. Başka mezarla herkes gidiyor. Kendinizi ziyaret edin mezarda. Hayal alemine dalın, kendinizi ölmüş bilin. Bir başkası gibi kendinizi bir ziyaret edin mezarda hiç beklemeden bir ölümün geldiğini ve o mezarda yalvardığımızı bir daha gönder. bir dünyaya ben nasıl kul olacağımı göstereceğim. Hazırlıksız yakalandım. Daha ölmeyeceğimi zannediyordum. Tövbe edeceğim hususlar vardı. Yapacağım iyilikler vardı. Erteledim bugüne kadar. Dediğimizi bir düşünün. Yalvardığımızı. Ve sonradan başkalarına verilmeyen o fırsatın bize verildiğini, hadi kulum madem öyle, dünyaya bir daha git. Ve mezardan canlı bir şekilde çıkıp evimize yeniden geldiğimizi bir hayal edelim. Başkaları mezardan kalkmıyor, biz kalktık. Öyle düşünelim. Ve bir fırsat daha verildi. Öteki dünyadan bakalım biraz bu dünyaya. Ya cehenneme gidersek? Bir daha dönüş var mı? Cennet hak ettiğimize inanıyor muyuz? Ama cennet hak edebiliriz. Henüz ölmedik. Cennet hak ettiğimizi düşünelim. Niye en büyük cenneti hak etmeyelim? buçuktan 5 almak var. Onu almak var. Niye onu almaya gayret etmeyelim? Ebedi bir hayat değmez mi? Yarın niye ben bu kadar sevap işledim ki? Pişman oldum. Keşke iyilik yapmasaydım. Güzel amel işlemeseydim. Diyebilir miyiz? Böyle bir pişmanlık olur mu? Ama tersini diyeceğiz büyük ihtimalle. Niye şu günahları terk etmedin? Niye daha güzeline layık olmadın? Bir defa dünyaydı ve ahiret ona bağlıydı. Ama ebedi bir hayat. Niye daha güzelleştirmedin? Yarın yakamıza yapışacaklar. Akrabalarımız, komşularımız, arkadaşlarımız. Sen cennetin yolunu biliyordun da bize niye göstermedin? Diyecekler. Katışıyor Ve hala günlük işlerle uğraştayız. Yani uyduk kalabalığa gidiyoruz. Evet. Yani illa bir musibet mi olması lazım silkinmemiz için? İlla Amerika bize de mi saldırsın ahvah edeceğimiz bir durum mu olsun? Biraz gayret arkadaşlar. Biraz daha kabuğumuzu yaralım. Koşturalım bazı şeyleri. Bize yakışanı yapalım. Kalitemizi göstermiyoruz. İlmimizi ortaya koymuyoruz. Dava bilincimizi sergilemiyoruz. Takva, ihlas, samimiyet, cihat ruhu, ilim ve hepsinden öncelikli iman bizim hayatımıza yön vermiyor. Gözükmüyor dışımızdan bunlar. Bunca isyan, bunca tuyan bizi hala rahat uyutabiliyorsa, hala basit işlerle meşgul ediyorsa, yuh olsun bize. Bunca isyandan biz de sorumluyuz. Düzeltmek için hiçbir gayret sarf etmiyoruz. Hatta bazen biz de o tuğyan seline katılıp biz de bir yerlere doğru akıyoruz. Urak düşünün, Filistin'i düşünün, Suriyeyi düşünün, Afganistan'ı düşünün ve kendi halimiz. Evet. Ve milyonlarca insan manen imdat diyor, bizim kendilerine yardım etmemizi bekliyor. Evet. Manevi yangınlar içerisinde yanıyor. Ve kurtarıcı bir el bekliyor. Ama bizim çok daha önemli işimiz var. Efendim, televizyon seyredeceğiz, dinleneceğiz, laklak lak çalacağız ve benzeri. Halbuki hepimiz birer itfaiyeci, birer polis, birer Allah'ın askeri, birer doktor, gönül doktoru, konumunda olmak durumundaydık. Evet. Hep bir şeyler bekliyoruz, başkalarından bekliyoruz. Beklenen olmayı değil, bekleyen olmayı tercih ediyoruz. Halbuki pintilerinle beklemektense biz iş bize düştü deyip Beklenenlerin yapacağı güzellikleri yapmaya başlamalıyız. Gücümüz nispetinde. Evet. Muhammed Suresindeki ayeti hatırlarsınız. 38. ayet. Eğer siz dinden irtidar eder, gerisin geriye dönerseniz, Allah öyle bir topluluk çıkartır ki onlar Allah'ı severler, Allah da onları. Onlar ondan razı olmuşlardır, o da onlardan. Onlar peygamberlerin elçiliklerini tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar, başka hiç kimseden korkmazlar. İşte kurtuluş erenler bunlardır kurtulmak istiyorsak özellikleri belirtilmiş. Evet. Yani özgüvenle müminlere ümit bahşederek ben varım öyleyse Öyleyse müminlerin üzüleceği hiçbir ortam olmaz. Ben varım, öyleyse buralarda İslami çalışmalar da vardır. Ben varım, öyleyse en büyük inkılaplar, en büyük hedefler rahatlıkla gerçekleşebilir. Diyemiyoruz. Ama başkalarını çok ağır şekilde eleştiriyoruz. Yani sadece teklifciler değil, Müslümanları dışlayanlar. Bizler de kendimizin dışında e, nice insanla geçinemiyoruz veya suçu onlara da atıyoruz. Yani ben varım, öyleyse gelecek güzel olacak. Diyebilecek çok az insanımız var. Evet. Şeytan bazen yapamayacağımız hedefleri gösterir. İşte sen zengin olursan şunları şunları yaparsın veya yapmalısın der. Dolayısıyla İslam devleti vesaireyle oturup yatıp kalkarız. Ama nice yapabileceğimiz farizaları, görevleri askıya asarız, yok sayarız. Dolayısıyla kişiler nereye odaklandığını, nereye yöneldiğini de çok iyi bilmelidirler. Evet. Sosyal ve siyasal olayları kararınca takip etmek. Ama edilgen olmamak gerekiyor. Yani henüz onları yorumlayacak bir kapasitemiz, imkanımız, gücümüz yoksa o zaman tabii ki ne kahveye ne televizyona, ne spor salonuna yani futbol anlamında adım atarız ve oralar efendim İslam'ın müessesesi olmadığına göre şeytani müesseseler diye değerlendiririz. Evet. Her gün Kur'an eczanesinden ilaçlarınızı alıyor musunuz? Bilmem. Nice hasta hatırlatılır, kendisi unutur. İlaç, i̇laçlarını kullandın mı? Aldın mı? Bizim ilacımız da Kur'an. İnşallah onunla ruhlarımızı tedavi edelim. Bilgilerimizi onunla güçlendirelim. Onunla irtibatımız canlı olsun. Evet. Biliyoruz ki peygamberler Allah yolunda yardımcı istemişler. Musa böyle bir yardımcı istemiş. Kendisine Harun verilmiş. Evet. Hazreti İbrahim oğul istemiş. Şuayb oğul istemiş. Niye? Davayı sürdürecek nesillerinden birisi gelsin diye. Evet. Havaliler Yasin Suresinin ikinci sayfasında anlatıldığı gibi işte şehrin dışından gelen birisiyle desteklenmişler. Yani kendi başlarına yetersiz kalmışlar, yardımcıya ihtiyaç hissettiklerinde Allah onlara bir böyle yardımcı göndermiş. Yasin suresinden anlarsınız. Yine melekler Bedir'de müminlere yardım ediyorlardı. Bedir'de melekle yardım eden Allah efendim peygamberin sığındığı mağarada Örümcekle yardım etti. Yani örümcek bile incecik ağlarıyla koca demir parmaklıklardan geçilemeyecek bir zırh gibi ördü bir kaleyi. Evet. İlahi yardım. Aynı yardımlar onların çizgisinde olduğumuz müddetçe bize de gelecektir. Ama onlar yardım gelmezden önce nice eziyetlere katlandılar. Rabbim Allah dedikleri için başlarından nice sıkıntılar geldi. Ricalul latul ticaretun ve la beyun an zikrillah ve ikamissaleh ve ya zekah yakhafuna yawmen tatakallabu fihi'l kulub ve'l absar. Nur suresi zannediyorum 51. 52. ayetler olacak. Öyle olması lazım. Öyle yiğitler, delikanlılar, adamlar vardır ki onları ne ticaret ne alışveriş Allah'ı hakkıyla tazim etmekten onun zikir dediği Kur'an'a, namaza yapışmaktan onları alıkoyamaz. Neden alıkoyamaz? An zikrillah ve ikam Allah'ı zikirden ve namazlardan kulluktan ibadetten alıkoymaz. Onlar yakafuna yemen öyle bir günden korkarlar ki tetekalle bu fihil kulubu ve ebsar. Kalpler de değişiverir onu gördüğünde gözler de. Öyle bir gün gelecek. Kalbin kendisine hakim olamadığı kalplerin evrilip çevrildiği ve gözlerin de kendi istediği şeyleri deyip kendisine gösterilen şeyleri göreceği bir gün. Ahiret. Son gün. Kim bilir ne kadar zaman sonra. Bir muamma. Demek ki örümcekler peygamberi koruyan deve ile salihi koruyan meleklerle bedirde müminlere yardım eden efendim yağmurla Hazreti Nuh'a yardıma ilahi yardıma yönelik nimetler saçan Allah'tır. İbrahim'in nemruda karşı veya nemruda ceza olarak sivrisinek Denilen küçücük böceği de katabiliriz. Ya da ebabil kuşları. Mümin olmasalar bile işlerinde hanifler olduğundan ve esas olarak da Kabe'yi Allah insanlar korumadı diye yıkımına müsaade etmediğinden ne oldu? Ebabil kuşları. Küçücük serçe kuşu gibi bir şey. Onları ne yaptı? asker olarak kullandırdı. Yunusa balığın askerlik yaptığı, okyanusta boğulmaktan kurtardığı, midesinde taşıdığı, sonra karaya çıktığında çıkarttığı gibi. Evet. Yunusa balıkla yardım ettiği gibi. Süleyman'a rüzgarla yardım ettiği gibi. Evet, bize de yardım edecek Allah. Zaten vaat ediyorum. İntem surullâhe yensurkûn ve yusebbit akdâmekûn Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Asabi ı Kehfi unuttuk. Köpekle onlara yardım ettiği gibi. Uykuyla yardım ettiği gibi. Evet. Allah bize de yardım edecek. Kainat onun elinde, eşya onun elinde, yaratıklar bunun emrinde. Bir hadisi kutsi gibi ifade edilir, rivayet edilir. Ya dünya, uhdü men kademeni, Ey dünya! Bana hizmet edene hizmet et. Allah'a hizmet edene dünya hizmet eder. Ayeti bilirsiniz. Talak suresi üç ve dördüncü ayetler. Kim haramlardan, günahlardan sakınır, yani takva sahibi olmaya çalışırsa Allah ona çıkış yolları verir. Ve hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Yani çıkış yolları istiyorsak, çıkmaz sokaklara geldik, dayandıksa bazı şeyleri çözemiyorsak psikolojimizi düzeltemiyor, kendi yönümüzü tümüyle Kabe'ye ne yapmıyorsa e, uçaklar bombalayacağı yere ne yaparlardı? Kenetlenirlerdi. Öyle miydi? Odaklanırlardı. Biz de kıblemize odaklanamıyor buraya kilitlenemiyorsak o zaman ilahi yardım zor gelir. İslami hareketler, cemaatler, hocalar bugün yardımcıya ihtiyaç duyuyorlarsa bu vesileyle Allah'ın dininin bize yardım çağırıyorsa, bizden istifade etmek istiyorsa Allah'ın yardıma ihtiyacı olduğundan değil bizim yardım etmeye ihtiyacımız olduğundandır ve bizi şereflendirmek istiyordur Allah bu vesileyle. Yoksa Allah dilemiş olsa velev Allah leheden nas'e cemi'a. Bütün insanlar bir anda hidayete kavuşu verir. Allah için zor mu? Herkesin kalbine, gönlüne bir ilham verir. Herkes Müslüman olur. Kabul eder. Allah buna kadir değil mi? Ama imtihan ediyor. Onları da, onlara karşı nasıl tavır göstereceğimiz yönüyle bizi de imtihan ediyor. Ekonomik yardımdan, kurban bağışından, sadakadan, infaktan çok daha önemli yardımdır davaya, İslam'a yardım etmek. Öyle önemlidir ki, Dine yardımı Allah, Allah'a yardım olarak vurgulanmış. Siz Allah'a yardım ederseniz, ya Allah'a nasıl yardım ederiz? Biz Allah aciz mi, yardıma mı ihtiyacı var? Ama öyle önemli, öyle şerefli ki davaya hizmet etmek, Müslümanlara, İslam'a yardım etmek, sanki Allah'a yardım etmiş gibi statüde bulunuyor. Ve öyle Kur'an'ında ifade ediyor. Yani ensar olmalıyız arkadaşlar muhacirlere ve e, Allah'ın bizi yardım etmeye davet ettiği kimselere. Bir Allah bu kadar insanların içinden bizi bizim gibi muvahit müminleri seçti. Ve bizim gönlümüze iman sevgisi, ilim gayreti lütfetti. Bunlar çok büyük nimetler. Kaybedince anlayacağız. Öyleyse bir dava adamı olarak Allah'ın lütfedip bu kadar insanın içinden ayrı bizi seçip bize bunları vermesi sonrasında kadar ihmalkarlık, isyankarlık nimetleri yok görmek bir nankörlüğe dönüşür. Ve nimetler elimizden alınıverir. Evet. İnnemel müminûnellezîne âmenû sümmelleh'em yartabû ve bi bi'envâlihim ve enfusim fî sebîlillâh Ulaike humus sadikun. Müminim diyenlerde sadık olanlar, dost doğru olanlar, mümin olduğu konusunda e, en küçük yalpa yapmayan kimliği, dost doğru olan insanlar kimlerdir? Allah'a hakkıyla iman eden, iman edilecek esaslara iman eden, sonra imanına hiçbir şüphe katmayan, vesveseye, şüpheye yönelmeyen ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, işte onlardır Allah'ın dostları, velileri. Evet. Bu din bizim elimize ulaşırken ne, ne insanlar çile çektiler, yaralandılar, öldüler, biz bakalım bundan sonraki nesillere nasıl bir din ulaştıracağız. Biz görevlerimizi yapmazsak, gerisin geriye dönersek Allah sadece kendisinden korkan, başka hiçbir kimseden korkmayan bir nesil getirir bizim yerimize. Yani bir zamanlar Araplar e, İslam'a hizmet ettiler. Sonra onlar tarih sahnesinden çekildiler. Emeviler ve Abbasi'li olarak. Sonra Osmanlılar devreye girdi. Onlar ilahi rıza istikametinde yaşadılar. Sonra onların elinden de nimet çıktı. Durup dururken değil. Tabi gerileme devri denilen bir zamandan sonra. Evet. Öyleyse görel bilincinden uzaklaşmamak lazım. Çevremizi müslümanca insanlardan oluşturmazsak nesillerimiz çok daha büyük zarar Görme durumunda olurlar. Evet. Arkadaşlar ne yaparsa insan kendisi için yapar. Ahirete onları götürür. Dolayısıyla yaptığımız hizmetler bizi dünyada da güçlendirecektir. Onurumuzu, üstlendiğimizi gösterecektir. Dünya sıkıntılarını, dünyevi dertleri unutmak istiyorsak, Allah'ı razı edecek salih ameller yapmak, onu çoğaltmak ciddi manada bir çözümdür. Hepimiz bir üniversiteli gencin üniversiteye hazırlandığı gibi bir imtihan ki dünyevi imtihanlar oraya çocukların, gençlerin girmek için nasıl gayret ediyorsa öyle gayret ettikleri gibi biz de Allah'ın imtihanına böyle yönelirsek bizim karnemiz de daha yüksek olur. Makamımız da dünyada ve ahirette daha yüce olur. Evet. Aldığım notlardan birkaç kelime okuyayım mazeret ve bahane üretme görevi erteleme ve ağırdan alma rahata alışmak ve tembellik yaparak Allah'ın Resulü'nün Allah'tan sığındığı suçları işleme kendini layık görme davat ve dava ve hareket ve kurban seninle başlamadı senin gelmemenle de yok olmayacak bu vesileyle hatırlatalım ki Kurban Bayramı Cumartesi günü inşallah normal şartlarla burada kılacağız. Ee, evet. Ve e, ne yapacağız? Kurban ruhunu kurbandan önce edinmeye çalışacağız. İsmail olsak boynumuzu vermeye İbrahim olsak en sevdiğimizden vazgeçmeye yönelik gayretlerimiz olacak. Evet. Evet. Kendimizi layık görür veya görmeyiz. Bu dava bizim omuzlarımızdadır. İnşallah bunun hakkını vermeye gayret ederiz. Evet doktor bilincine itfaiyeci bilincine dava adamı bilincine başka insanları kurtarmak için koşturmak ümidiyle davamızın adamı olduğumuzu göstermeye çalışırız inşallah. Subhanekallahü ve bihamdik eşhedü en la ilahe illallah ve esteğfiruke ve töbə ileyh.